Bismillahirrahmanirrahim Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 3'e kadar Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah poşa çıkarır. İman edip salih ameller işleyenlerin Muhammed'e indirilene inananların kötülüklerini örter ve durumlarını ıslah eder. İşte böyle. Muhakkak ki o, küfredenler batıla uymuşlar ve iman edenler de Rablarından gelen Hakk'a uymuşlardır. Böylece Allah, insanlara misallerini anlatır. Allah Subhanahu ve Teala, Allah'ın ayetlerini inkar edip de, başkalarını Allah yolundan alıkoyanların amellerini, Allah boşa çıkarır, iptal eder, onlara mükafat ve sevap vermez. Başka bir ayette, kalpleri ve işleri iman edip de, salih amel işleyenlerin, organları, işleri, dışları ile İslam'a boyun eğenlerin, Muhammed'e indirilene inananların, Söylerlerini örtüyor ve durumlarını düzeltiyor. İman ve salih amellerden sonra Ali sallāhu alaihi wasallam'a indirilene imanın zikredilmesi daha özel olanın gelen, genel olana atfı kabulündendir. Bu da Ali sallāhu peygamber olarak gönderilişinden sonra ona imanın imanın sıhhatinin şart olduğunu talâvet eder. Daha sonra Teala işte böyle Muhakkak ki o Küfredenler batıla uymuşlardır Biz küfredenlerin amellerini Boşa çıkarmış iyilerini kötülüklerinden vazgeçerek Bağışlamış ve durumlarını Düzeltmişsek bunun tek sebebi Küfredenlerin Batıla uymaları Hakka karşı batılı seçmiş olmalarıdır Ve iman edenler de Rabblerinden gelen hakka uymuşlardır Böylece Allah insanlara misalleri anlatır. Amellerin neticelerini ve Allah'a dönecekleri günde varacakları yere onlara böylece beyan eder, açıklar. Dörtten dokuza kadar öyleyse küfredenlerle karşılaştığınızda hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları sindirince bağı sıkı basın sonra da ya bir lütuf veya bir figiye. yeter ki harp ağırlıklarını bıraksın eğer Allah dilesiydi onlardan elbette intikam alırdı fakat kiminizi kiminizden denemek ister Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz onları hidayete eriştirir ve durumlarını ıslah eder Onları kendilerine tanıttığı cennete sokar. Ey iman edenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve sebatınızı artırır. Küfredenlere gelince onların hakkı yüzü koyun kapanma. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. İşte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin görmüşler. O da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Allah subhanahu ve Teala müminlere, müşriklerle olan harplerinde dayanacakları esasları beyan ediyor. Küfredenlere karşı karşı karşıya geldiğinizde boyunlarını vurun, onları kılıçlarınızdan biçin. Nihayet öldürülerek, helak edip sindirince, esir ettiğiniz esirlerin bağını sıkı yapın, harbin bitiminden sonra ve harpten ayrılınca siz onlar hakkında muhayyersiniz. Dilerseniz onlara ihsanda bulunup esirleri parasız olarak serbest bırakırsınız. Dilerseniz şart koşacağınız ve alacağınız bir mal karşılığı ile serbest bırakırsınız. Bu ayet-i kerime Bedir Harbi'nden sonra inmiş ayetlerdir. Yeter ki harp ağırlıklarını bıraksın ayet-i kerimesi. ve Vesselam Efendimizin şu hadisiyle açıklanıyor. Ümmetinden bir topluluk sonuncuları detkall ile savaşıncaya kadar Hakk'a yardımda ve arka çıkmakta devam edecektir buyurmuştur. Evet. Yeter ki harp ağırlığını bıraksın eğer Allah dileseydi onlardan elbette intikam alırdı. Şayet Allah dilemiş olsaydı katından bir azap ve cezalandırma ile kafirlerden intikam alırdı fakat kiminizi kiminizden denemek ister. Fakat Allahü Teala sizin haberlerinizi denemek ve sizi imtihan etmek için düşmanlarınızdan savaşı ve cihadı size fark kılmıştır, buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz borcu dışında şehidin her şeyi bağışlanır, buyurmuştur. Allah şehidin İlk düşen kanında bütün günahlarını süler ama sadece borcu kul hakkı müstesna buyurmuştur. Onları hidayete cennete eriştirir. Ayet-i kerimesi Allah subhanahu ve teâlâ'nın şu kavli gibidir. İman edip salih amellerde bulunanları imanlarına karşılık Rabları doğru yola eriştirir. Nimet cennetten de altlarından ırmaklar akar buyurmuştur ve durumlarını, işlerini ıslah eder. Onları kendilerine tanıttığı ve ilettiği cennetine sokar. Cennetlikler evlerine, meskenlerine ve Allahu Teala'nın orada kendilerine ayırdığı yerlere erişeceklerdir. Sanki yaratıldıklarından beri orada oturuyorlarmış gibi yollarını şaşırmayacak ve kimseye yol sormayacaklardır. Allahu Teala'nın ey iman edenler siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve sebatınızı artırır ayet-i kerimesi. Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım eder kabul gibidir. Küfredenlere gelince onların hakkı yüzü koyun kapanma, onların durumu Allah ve Resulü'ne yardım eden müminlerin sabit kadem kılınmalarının tersinedir. Bir adıstı aleyhissalatü vesselam, dinara tapan helak olsun heme tapan helak olsun. Kadife'ye tapan helak olsun. Helak olup tepesi üstü gelsin. Onlara bir diken battığında Allah onlara şifa vermesin buyurmuştur. Allah onların yaptıklarını iptal etmiş, boşa çıkarmış, işte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin görmüş, o onların amellerini boşa çıkarmıştır. Ondan 13'e kadar... Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerinin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yere batırmıştır. Ve kafirlere de bunun benzeri vardır. İşte böyle. Çünkü Allah iman etmiş olanların mevlasıdır. Kafirlere gelince muhakkak ki onların mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Küfredenler ise eğlenirler ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri de ateştir. Nice kasabaları yok ettik ki, onlar seni sürüp çıkaran kasabadan daha kuvvetliydiler ve onlara yardım eden de bulunmadı. Allah subhanahu ve teala, şu Allah'a şirk koşan, ve Resulunu yalanlayan müşrikler yeryüzünde dolaşmazlar mı ki? Kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar. Allah onları yere batırmış, küfürleri ve yalanlamaları yüzünden onları cezalandırmış, müminleri onların arasından çıkarıp kurtarmıştır. Ve kafirlere de bunun benzeri vardır. İşte böyle çünkü Allah iman etmiş olanların mevlasıdır. Şafirlere görünce muhakkak onların mevlası yoktur buyurmuştur. Evet. Sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala muhakkak ki Allah iman edip talih amel işleyenleri kıyamet günü altlarından ırmaklar akan cennete koyar, küfredenler ise dünyalarında eğlenir ve hayvanların yediği gibi ısırıp çiğnemeleri gibi onlar da dünyadan istifade edip yerler. Zaten onların dünya hayatında bundan başka bir düşüncelerde de yoktur. Cezalandırılacakları günde onların yeri de ateştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin bir tek mide şerif ise yedi mideden yer yine de doymaz buyurmuştur. Nice kasabaları yok ettik ki onlar seni sürüp çıkaran kasabadan seni aralarından çıkaranlardan daha kuvvetliydiler. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den mağaraya çıktığında şöyle dedi. Allah'ın beldeleri içinde Allah'a en sevgili olan sensin. Sen Allah'ın ülkelerinden bana en sevgili olanısın. Şayet müşrikler beni çıkarmamış olsaydı ben senden ayrılmazdım. Düşmanların düşmanlıkta en ileri gideni, hareminde Allah'a tecavüz eden, katilinden başkasını öldüren veya cahiliyetin kin ve düşmanlıklarıyla öldürendir. allah Teala peygamberine ''Nice kasabalar yok ettik ki, onlar seni sürüp çıkaran kasabadan daha kuvvetliydiler ve onlara yardım eden de bulunmadı.'' ayetini bu sözlerin akabine indirmiştir. 14 ve 15 14 ve 15 Rabbim'den apaçık bir burhan üzerinde bulunan kimse, işlediği kötülükleri kendisine güzel gösterilen ve heveslerine uyanlar gibi midir? Muttakilere vaad olunan cennetin misali, içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere zevk veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerinin her çeşidi onlarındır ve Rablarından mağfiret de vardır. Hiç bu ateşte temelli kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimseler gibi midir? Rabbimiz spanuk ve Teala Rabbinden apaçık bir burhan üzerinde bulunan kimseyle muttakilerin ve mutluların mutsuzların aynı olmayacağını söylüyor. Allah'ın kitabında indirmiş olduğu hidayet ve ilimle Allah'ın yaratmış olduğu dost doğru fıtratı ile dini ve Allah'ın emri hakkında bir basiret ve yakın üzerine bulunan kimse işlediği kötülükler kendisine güzel gösterilen ve heveslerine uyan gibi değildir buyuruyor. Ve muttakilere vaad olunan cennetin misalini verirken içinde bozulmayan sudan ırmaklar var. Kokusu değişmemiş su ırmakları. Onun dışında sütten ve bembeyaz görünüşü olan içenlere zerh veren ve içinde süzme baldan şaraftan ama bunların hiçbiri insana ne yapmıyor? Hafiflik vermiyor orada meyvelerin her çeşidi orada emniyet içinde her meyveyi yerler bu cennetlerde her türlü meyveden çift çit var bütün bunların yanında Rablarında mağfiret hiç bu ateşte temelli kalan ve bağırsaklarını parça parça ederek kaynar su içirilen kimse gibi mi cennetteki dereceleri zikretmiş olduğumuz bu kimseler cehennemde Ebedi olanlar gibi midir diyor. Elbette bunlar cehennemde ebedi kalanlar gibi değildirler. Cennetteki bu derecelerde olanlar, Cehennemin o derekelerinde olanlar gibi değiller. Cehennemin derekelerinde olanlara, Karınlarındaki iç organlarını ve bağırsaklarını parça parça edecek, Dayanlamayacak derecede şiddetli sıcak kaynar su içirilecek. Allah bizi bundan korusun kardeşlerim. 16'dan 19'a kadar onların arasında seni dinleyenler var nihayet senin yanından çıkınca kendisine ilim verilmiş olanlara az önce ne demişti diye sorarlar işte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlemiş olduğu ve kendi heveslerine uyan kimselerdir hidayete erenlere gelince onların hidayetini artırır ve onlara takvalarını verir onlar kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca öğüt almaları neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerle mümin kadınların günahının bağışlanmasını diler. Allah dolaştığınız yeri de barındığınız yeri de bilir. Ve Teala münafıkların hamakatını ve anlayışlarının kıtlığını haber veriyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın onlar Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında oturur, sözlerini dinler ve ondan bir şey anlamazlar da yanından çıktığında sahabeden kendilerine ilim verilmiş olanlara biraz önce ne demişti diye sorarlar. Söyleneni anlamadıkları gibi önem verip aldırmazlardı işte Rabbimiz subhanahu ve teala işte bunlar onların kalpleri mühürlenmiş olduğu ve heveslerine uyan kişilerdir onların sağlam anlayışları ve halis niyetleri yoktur hidayete gelen erenlere, niyetleri hidayet olanlara Allah onları muvaffak kılar onları hidayetini artırır onları hidayet üzerine sabit kılar ve onlara rüştlerini olgunluklarını ilham eder takvalarına verir. Onlar münafıklar kıyamet saatinin haberlerini yokken ansızın kendilerine gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz, şüphesiz onun alametleri gelmiş, yaklaştığının emareleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Kendilerine fayda vermeyecek bir zamanda kıyamet gelip çattığında ibret almanın şafirlere ne yararı olabilir? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ayet-i kerimede Allah'tan başka ilah olmadığını haber vermekte, yoksa bu ayet-i kerimenin Allah'tan başka ilah olmadığını bilmeyi emreder olmasının bir faydası yoktur. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Allah'ın hatamı bilgisizliğimi işlerimde aşırılıklarımı senin benden daha iyi bildiğin durumlarımı bağışla. Amin. Allah'ım şakamı ve ciddiğimi, hatamı ve kasten yaptıklarımı, bende olan şeylerin hepsini bağışla. Amin Ya Rabbi. Yine Vesselam Efendimiz, Allah'ım geçmiş ve gelecek günahlarımı, gizlediğim ve alenen yapmış olduğum günahları, aşırıdıklarımı, ve senin benden daha iyi bildiğin durumlarımı bağışla. Sen benim ilahımsın. Senden başka ilah yoktur. Amin ya Rabbi. Din aleyhissalatü vesselam Ey insanlar Allah'a tövbe edin. Şüphesiz ben günde yüz kere ona tövbe ederim. Buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala nasihat dinleyenlerden eylesin. 20'den 23'e kadar iman etmiş olanlar bir sure indirilmeli değil miydi derler. Fakat muhkem bir sure indirilip de onlara savaş zikri olunca harflerinde hastalık olanların ölüm korkusundan bayılmış kimselerin bakışları gibi sana baktıklarını görürsün. Bu onlar için daha evladır. İtaat ve güzel söz bunun için iş ciddileşince derhal Allah'a sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek sizler iradeyi ele alırsanız yeryüzünde fırsat çıkaracak, akrabalık bağlarınızı bile koparacaksınız öyle mi? Allah'ın kendilerini lanetlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiş olduğu kimseler işte bunlardır. Allah sübhanu ve teala bu ayet-i kerimelerde müminlerin cihadın meşru kılınmasını temenni ettiklerini haber veriyor. Allahu Teala cihadı farz kılıp da cihatla emredince insanlardan birçoğu imtina edip gitmemek istemişler. Nitekim başka bir ayet-i kerimede de kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilmiş olanlara bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine savaş farz kılınca, işlerinden bir kurup, Allah'tan korkar gibi, hatta daha şiddetli bir korku ile insanlardan korkuyorlar. Bunlar, ey Rabbimiz üzerimize, şu savaşı niye farz kıldın? Ne olurdu bize yakın bir geleceğe kadar geri bıraksaydın derler. Onlara de ki, dünyanın geçimi azdır, ahiret ise mutlakiler için elbette daha hayırlıdır. Ve kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız. Burada ise iman etmiş olanlar içinde cihadın hükmü de bulunan bir sure indirilmeli değil miydi derler. Fakat muhkem bir sure indirilip de onlara cihad zikrolununca kalplerinde hastalık olanların düşmanla karşılaşmaktan korkmaları yüzünden ölüm korkusundan bayılmış kimselerin bakışları gibi sana baktıklarını görürsün. Bu onlar için daha evlardır. Daha sonra Allah azze ve celle onları teşvikle o buhranlı durumda onlara düşen vazife dinlemeleri, itaat ve güzel söz. Bunun için iş ciddileşince, savaşla yüz gelince Derhal Allah'a sadakat gösterirlerdi ve Allah hakkında niyetleri halisane tutsalardı elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek sizler cihattan yüz çevirir ve geride kalırsanız, yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarını kesecek, önceden içinde bulunduğunuz cahiliyet haline dönecek, akrabalık bağlarını koparacak ve kan dökeceksiniz öyle mi? Allah'ın kendilerini lanetlemiş, ağırlaştırmış, gözlerini kör etmiş olduğu kimseler işte bunlardır böyledir. Burada genel olarak yeryüzünde fesat çıkarma, özel olarak da akrabalık bağlarını koparma menediliyor. Evet. 24'ten 28'e kadar Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli mi? Muhakkak ki kendilerine hidayet belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan aldatmış ve onlara ümit vermiştir. İşte böyle. Zira onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara bazı işlerde size itaat edeceğiz demişlerdir. Allah onların gizlediklerini bilir. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canları alır kendici olacak? İşte böyle. Çünkü onlar gerçekten Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu hoşnut edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bunun için o da onların amellerini boşa çıkardı. Allah subhanahu ve teala Kur'an üzerinde düşünerek onu anlamaya çalışmayı emredip Kur'an Kur'an'dan yüz çevirmekten men ederek şöyle buyuruyor. Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli mi? Kalplerinin üzerinde kilitler var da, örtülü veya kapalı olup, Kur'an'ın manalarından hiçbir şey onların kalplerine giremiyor mu? buyuruyor. Evet. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli mi? Ayetini tilavet buyurdu. Yemen halkından bir genç Allah-u Teala açıncaya kadar onların kalpleri üzerinde kilitler vardır dedi. Bu genç Hazreti Ömer üzerinde öyle bir tesir bıraktı ki Hazreti Ömer halife olunca ondan yardım istedi. Sonra Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor muhakkak ki kendilerine hidayet belli olduktan sonra arkalarına imandan ayrılarak küfre dönenleri şeytan aldatmış ve onlara bu durumlarını süsleyip güzel göstermiş, onları kandırıp aldatarak ümit vermiştir. İşte böyle. Zira onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara bazı işlerde size itaat edeceğiz demişlerdi. Onlar kalplerinden var güçleriyle bazıla yardım etmişlerdir. Münafıkların durumu böyledir. Gizlediklerinin tersini açığa vururlar. Bu sebepledir ki Allahü Teala, Allah onların izlediklerini bilir buyurmuştur. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken nice olacaklar? Melekler onların ruhlarını kabz etmek üzere geldiklerinde ruhları cesetlerine dağılarak çıkmamakta direttiğinde melekler onların ruhlarını şiddetle zor kullanarak ve vurarak çıkartmaya çalıştığında onların halleri nasıl olacak dersin? Evet, Allah Subhanahu ve Teala rahmetiyle yargıladıklarının arasına bizlere de koysun. İşte böyle. Çünkü onlar gerçekten Allah'a gazaplandıran şeye uydular ve onu hoşnut edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bunun için o da onların amellerini boşa çıkardı. 29'dan 31'e kadar yoksa kalplerinde hastalık olanlar kinlerini Allah'ın dışarı vurmayacağını mı sandılar? Şayet isteseydik biz onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları sözlerinden, usluplarından tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri, sabredenleri belirlinceye kadar ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi intihar edeceğiz. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, yoksa kalplerinde hastalık olanlar, kimlerini Allah'ın dışarı vurmayacağını mı sandılar? Münafıklar Allah'ın durumlarını inanan kullarına açmayacağına inanıyorlar. Aksine Allah onların durumlarını açıklayıp gün ışığı gibi aşikar kılacak da basiret sahibi olanlar onları fark edecek allah Teala bu, surede, bu hususta Tevbe suresini inzal buyurmuş onların rezilliklerini ve münafıklıklarına delalet eden işlerini orada beyan buyurmuştur şayet isteseydik biz onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın ayetinde Allah subhanahu ve teala Ey Muhammed şayet dilemiş olsaydık biz o şahısları sana gösterirdik ve sen de onları açıkça tanırdın fakat Allahü Teala bütün münafıklar hakkında böyle yapmamış. Onların bir kısmını yaratıklarını gizlemiştir ki böylece onlar zahir üzerine hükmetsinler ve gizliliklerinde böylece onları bilene havale etsinler andolsun ki sen onları sözlerinden usluplarından tanırsın. Onların maksatlarına dalalet eden sözlerinin zahir olan ve görünen şekliyle yani onlarla konuşan kişi karşıdakinin konuştuğu sözlerin anlamlarından onun hangi gruba mensup olduğunu anlar. Nitekim müminlerin emiri Osman bin Affan şöyle diyor bir kimse bir sır sakladığı gizlediği zaman allah Teala onu yüz hatlarından, ifadelerinden ve ağzından kaçırdığı sözlerden ortaya çıkarır. Bir hadis şerifte kişi bir sır gizlediği takdirde allah Teala ona o sırrın gömleğini giydirir. Eğer hayır ise bu sırrın akıbeti de hayır, şer ise onun akıbeti de kötü olur. Biz daha önce kişinin münafık olduğuna delalet eden özellikleri zikretmiş, ve Bukhari de şerhinde bunu bildirmiştir. Bu alametleri bellidir. Allah bizi öyle huylara düşmekten alıp koysun. Ukbe İbni Amr'dan gelen bir rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bize bir hutbe okudu. Allah hamdü sonra şüphesiz sizden münafık olanlar vardır. Kimin ismini söylersem kalksın. Sonra da ey filan kalk, ey filan kalk, ey filan kalk buyurup 36 kişinin ismini verdi. Ve şüphesiz sizde münafıklık vardır. Allah'tan korkun buyurdu. İsmi mukanna olarak verilen ve Hazreti Ömer'in tanıdığı bir kişiye rastlayıp sana ne oldu diye sordu. Adam aleyhissalatü bu buyurdukları nakletti. Hazreti Ömer bundan sonra sen benden uzak ol dedi. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi emir ve yasaklarla imtihan edeceğiz. Allah subhanahu ve teala'nın olacak şeylere dair ilminde onların vuku bulacağında hiç şek ve şüphe Ayet-i kerimeden kast edilen anlam bu işin vukunu bilinceye ve belirleyinceye kadar şeklinde ifade edilir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala kalbinde hastalık değil iman olan ve Rabbin'a gayrisiz şartsız boyun eğen kulların arasına bizleri de koyusun. 32'den 35'e kadar Muhakkak ki o kürf edip de Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. O bunların amellerini hep boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhakkak ki o küfredip de Allah yolundan alıkoyanlar sonra da kafir olarak ölenler, işte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Öyleyse sakın gevşemeyin. Üstün olduğunuz halde sulha davet etmeyin. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmez. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu ayet-i kerimelerde de, küfreden, Allah'ın yolundan alık uyan, Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefetle karşı gelen, hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra imandan küfre dönen, Allah'a hiçbir zarar veremez, o ancak kendi nefsine zarar verir ve Allah'a döneceği günde nefsini hüsrana uğratır. allah Teala onun amellerini boşa çıkaracak, hemen peşinden irtidat ettiği geçmiş güzel amellerine bir sivrisine kanadı ağırlığı kadar bile hayırla mükafat vermeyecek. Aksine onları tamamen mahvedip boşa çıkaracaktır. Ebul Aliye'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Allah'tan başka ilah yoktur sözüyle beraber hiçbir günahın zarar vermeyeceğini Allah'a şirk koşma ile beraber hiçbir amelin fayda vermeyeceğini sanırlardı bunun üzerine Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indirdi. 36'dan 38'e kadar doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Şayet iman eder ve sakınırsanız o size hem ecirlerinizi verir hem de mallarınızı istemez. Eğer sizden onlar ister ve zorlarsa cimrilik edeceksiniz. Ve bu da kinlerinizi ortaya çıkaracaktır. İşte sizler Allah yolunda infak etmek için çağrılıyorsunuz. İçinizden çiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse ancak kendi nefsine cimrilik etmiş olur. Allah ganidir. Siz ise fakirlersiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Sonra da onlar sizin benzerleriniz olmazlar. Allah-u Teala dünyanın değersizliğini belirterek doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir buyuruyor. Allah için olandan başka dünya hayatından elde edilenlerin durumu sadece budur. Bu sebepledir ki hemen peşinden şayet iman eder ve sakınırsanız o size hem ecirlerinizi verir hem de mallarınızı istemez buyurmuştur. Elbette o sizden müstahinedir. Ve sizden hiçbir şey istemez. Mallarınızdan rekat vermenizi farz kılması, ancak fakir kardeşlerinize yardımcı olmanız ve bunun faydasının, sevabının size geri dönmesi içindir. Eğer sizden onları ister ve zorlarsa cimrilik edeceksiniz. Ve bu da kinlerinizi ortaya çıkaracaktır. Allahü u Teala Malları çıkarmanın da kimleri çıkarma demek olduğunu burada belirtiyor. Demek ki mal da insana bir yerde fitne, imtihan, araç. İşte sizler Allah yolunda infak etmek için çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik edip bu davete icabet etmiyor. Kim cimrilik ederse ancak kendi nefsine cimrilik etmiş, ecrini eksiltmiş olur. Bunun vebali yine yalnızca kendisine döner. Allah gani, zatı dışındaki her şeyden müstahini ve zengindir. Siz ise fakirlersiniz ve daima ona muhtaçsınız. Allahu Teala siz ise fakirlersiniz, bizzat ona muhtaçsınız buyurmaktadır. Zatını zenginlikle nitelemesi onun zatından ayrılmayan bir sıfattır. Yaratıkları fakirle nitelenmesi ise aynı şekilde o da onlardan ayrılmayan bir sıfattır. Allah Subhanahu ve Teala bizlere doyan bir nefis versin, kanaat eden bir kalp versin, kendisine sıtkılı, samimi bir şekilde sarılan ve ona layıkıyla ibadet eden Tanrı kullarının arasına bizleri de kattın. Bu surenin faziletiyle bizleri de rızıklandırsın. Elhamdülillah her